Sana bana ne oldu? Fıkaraysan camide bitin kanlandığını cami terk ediyorsun. Şimdi firavun seni. O firavun daha dağısın ehevendir. Sonra Allah nefsi bin sene aç bıraktı, bıraktı. Allah kimya gibi tecrübe etmedi. Nefsin ne mendebur olduğunu bize bildirmek için yaptı bu işi. Yoksa Allah bilmiyor da bu konuda dediğim şası oluyor diye öyle sakın alınır. Neyiniz aklına? İnsan kâbır olur. Dinden çıkar dışarı. Allah âlim ve şahadır. bize bildirmek için. Bin sene aç sonra sordu nefse.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 Vaktaki nefis galebe çalar, o vücut, -ker -en eder, o vücut hayvandan daha etrafa eşlenir, <gülüyor> kafirlerin yaşayışı gibidir. Devanette hayvanlardan daha daha bakar. Vaktaki ruh galebe çalar, akıllar ruh, o vakit o vücut binayi ilahi olur. Hak eder yani o vücut.